küfrettikleriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırır ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı.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 Hoş geldiniz kardeşler. Allah Subhanehu ve Teala burada Allah için toplanmanıza hasep bir gün cennette cennet çağısında da toplanmayı ve Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Evet kardeşlerim bugün yine Fırkayı Naciye'ye devam edeceğiz. Neydi fırkayı ı Naciye? İslam ümmetinin çeşitli sebeplerden dolayı tıpkı önceki kendilerine kitap verilen 50 kitap gibi birçok fırkaya ayrılacaklarının bunlardan bir tanesi hariç diğerlerinin hepsinin tehlikede olduğu o Kurtulan fırka, fırkayı naciye dediğimiz, kimdi? Benim ve ashabım yolu üzerine olan cemaat diyor. Tabii ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şu kadar ayrılacaksınız, şöyle şöyle tehlikesi var, bir tanesi karış diyorsa bu muhakkak bizim başımıza gelecek ve bu büyük bir uyarıdır. Ve bize de aynı zamanda ne kadar merhametli olduğunun bir göstergesidir. Ve aynı zamanda da İslam ümmetine sakın ha siz böyle olmayın manasında da bir ihtardır. Ve tefrikanın dinde fırka fırka olmanın kimseye faydasının olmadığını ve tehlikelerini haber veriyor. Çünkü Allah'ın İnsanlar için seçip gönderdiği Resul da bellidir, kitapta bellidir, razı olan din de bellidir. O da Allah'ın dinidir. Kim ona inanırsa işte o Müslümandır. Müslüman olan kimse de o dinin bütün ilkilerini benimser, yasaklarına uyar, emirlerini yerine getir. Aslında bu çok basit, çok net ifadelerdir. Ama bizler artık öyle bozulmuş, öyle laşkalaşmış, öyle ihlatsız hale gelmişiz ki dinimiz hakkında, dinimizin değerleri hakkında ne söylenirse söylensin. Hiç önemli değil. Yeter ki bizim için bir söz söylensin, yeter ki biraz aşağılanalım veya vay senin kaşın üzerinde şu var, işte o zaman mekanizmalar çalışır vaziyete gelmiş. Allah bizlere affetsin, Allah bizlere acısın. Demek ki Fırkayı Naciye çok net, Allah'ın dinine inanan, Resul'un getirdiğine inanan, emrettiğini yapan yasaklarından uzaktan. Evet, bugünkü konu başlığımız, zannedersem bu haftaya takut yetişmeyecek, yetişirse başlarız, devamını öbür haftaya yaparız inşallah fırkay düşmanları pek çoktur. Neden çoktur? Giriş yaparken ne dedik? Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, birim üstesine hepsine ateş dokunacak diyor. Kim diyor? Yalan söylemesi mümkün olmayan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu bir uyarı dedik, bir ihtar dedik. Adem Aleyhisselam'la hava anamızın cennette yaşaması nasıl ki iblisin zoruna gitmişse muhakkak ki karşısında tek rakip gördüğü bir tane olmasına rağmen düşmansa bu dünyada da aynı kardeşler. O yoldan çıkmış, sapıtmış, fırka fırka olmuş. Dinlerini bölük pörcük yapmış olan o insanlar bu ayetin de getirdiği gibi sizin Rabbiniz benim ben öyleyse bana tabi olun dendiğinde her fırka her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaktadır diyor. Böyle olunca hiç kimse hak yolda gidenden memnun olmaz kardeşler. Bugün şöyle etrafınıza bir bakın Muhammed ümmetiyim deyip de hangi fırkadan insanlar varsa bir sakin olduğunuzda boş kaldığınızda elinize kağıt kalemi alın yazın falan mezhepten filan tarikattan şu itikattan tanıdığınız insanları bir yazın emin olun hepsinin ortak tek noktası var hepsi birbirine düşman ama düşmanlıkları size karşı yani kurtulan fırka, fırkayı Naciye'ye karşı olunca emin olun hepsi bir araya gelip size saldırabiliyor. İmam-ı Şafi'nin dediği gibi doğruyu ya da doğru insanı ya da doğru akideyi ya da doğru alimi tanımak istersen düşman oklarını takip et diyor. <Gülüyor> Nereye atıyorlar? Görürsünüz diyor fırkay Naciye'nin çok düşmanı vardır. Çünkü her fırkanın açığını, her fırkanın hatasını, hangi fırka nereden sapıp da hak yoldan ayrılmışsa, onun o ayrılma noktasını açıklayan ve ona uymayan tek fırka vardır. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun ashabına uyan cemaattir. Fırkayı Naciye, çok insanın zoruna gider ve birçok insan tarafından reddedilir, alaya alınır, haklarında çeşitli yalan ve iftiralar ortaya atılır. Ki Fırkayı Naciye dediğimizde önderi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi oraya gidelim. Kendi kavmi tarafından böyle bir muameleye tabi tutulmamış mı? Evet. Tevhid daveti başladığı andan itibaren sihirbazlıkla yalancılıkla ve delilikle itham edilmiştir evet bu sebepten dolayı her kim Kur'an ve sünnete davete başladı mı aynen insanlar tarafından hemen bir baskıya maruz bırakılacağını bilmesi gerekir bakın odamızın adı ilim Amel, davet ve sabır. Ben hayatım boyunca bu dört kelimeyle yaşadım ve yaşıyorum dolu dolu. İlmin yoksa hiçbir müşkülatın yok. Hiçbir müşkülat. Kimse sana dokunmaz. Yeter ki sen onların çayına, çorbasına, yemeğine, arabasına, evine karışma. Karışırsan oralardan bir sıkıntı doğar. İlim varsa sıkıntı başlıyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bilelim ki Allah Subhanahu ve Teala'nın bu tevhid ile göndermiş olduğu her bir peygamberin karşısına mutlaka bir takım bir takım düşmanların dikilmiş olması onun hikmetlerindendir. Çünkü Allah azze ve celle biz her peygambere aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler telkin eden insan ve cin şeytanları düşman etmişizdir diyor Enam 112'de bazen bu tevhid düşmanlarının birçok ilimleri, kitapları ve birçok eserleri bulunabilir Allah subhanahu ve teala kitabında dediği gibi Resulleri kendilerine Beyineler getirince yanlarında bulunan ilme güvenmişler. Fakat alaya aldıkları şey kendilerini çepeçevre kuşat vermişti diyor. Mümin 83'te. İşte bunu anladığımız takdirde Allah subhanahu ve teala'ya giden bu yolda birçok güzel konuşan ilim ve hüccet sahibi düşmanlar bulunmasının kaçınılmaz olduğunu bildiğimize göre bu şeytanlara karşı kendisiyle savaşacağın ve onlara karşı görevi görecek Allah'ın dinini öğrenmen gerekir kardeşim. Çünkü o şeytanların önder ve lideri senin yüce Rabbına şöyle hitap etmişti. Bakın Allah Azze ve Celle diyor. İblis dedi ki Beni azdırman sebebiyle ben de insanlar için senin dost doğru yoluna mutlaka oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşacağım. Ve sen onların çoğunu şükrediciler olarak bulmayacaksın. Evet. Yaklaşmış mı? Evet. Önümüzde. Kabir azabını inkar var mı? Var. Öldükten sonra dirilme inkar var mı? Var. Şefaati inkar var mı? Var da var. Arkaya gelelim. Birinci misakı inkar var mı? Var. Sağa bakalım, sola bakalım. Yani Allah'ın emrettiği neler varsa onların üzerine deseseler, şüpheler atarak inandım diyen insanlar Allah'ın vahyinden Resulullah'ın sünnetinden haberi yoksa iblis onlara çok rahatlıkla şüphe atabiliyor mu? Evet. Hem de aynen şeytani bir akılla misal bir kabir azabına nasıl yaklaşıyor? Ayet var, hadis var, sabit. Delilleriyle net. Çünkü gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yoldayız biz. Karanlık hiçbir noktamız yok. Ama Müslümanın kafası karanlık olursa dininden bir haber olursa iblis çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Akıl çelmesiyle insanları kandırabiliyor. Evet. Sıf avamdan olan bir muvahhit bu gibi ne kadar akıllı olursa olsun müşriklerden bin alimi yener. Çünkü Allah Azze ve Celle muhakkak bizim ordumuz her zaman galiptir diyor. Tek yapacağımız şu kardeşlerim. İblis ne yaparsa yapsın. Çünkü iblisin hilesi zayıftır diyor Allah Azze ve Celle. Sen Allah'a yönel. Onun deliline açık hüccetine yöneldiğin takdirde hiç üzülme. Hiç korkma. Çünkü Allah Azze ve Celle Şüphe yok ki şeytanın hilesi zayıftır diyor. Öyleyse yolumuz Allah'ın yolu ve onun gönderdiği vahiy onun dışındaki her şeyden ne yapacağız? Uzak duracağız. Bugün hanımla dükkandayız. Çarşaflı bir hanımefendi bizden alışveriş yapıyor. Neden hissetti bilmiyorum ama güzel oldu. Eline almış olduğu iki tane e, psikoloji nasihatler eden, psikolojik destek veren iki tane kitabı almış. Ve bana tavsiye etti. Niye? Tabi bu bizim cezamız. Biz insanlara geldiğinde direkt Kur'an, hadis tavsiye etmeyince e Allah Azze ve Celle de konuşulacak ortamı bize yaratıyor. Allah'a hamdolsun. Kitapları kadın direkt bakmam için elime verdi. Birincisi yazar, Müslüman değil. Ehli kitap. Bugünkü konumuz ne kardeşler? Fırkayı, Naciye'ye düşman olan insanlar. Fırkalaşmanın ve fırkalaşmaya neden olanların ehli kitap olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor mu? Söylüyor. Bunlara uymayın diye bizi sakındırıyor mu? Sakındırıyor. Peki böyle bir insanların vereceği destek hem de psikolojik dediğimiz destek hayran sebep olur, şerrem sebep olur. Hangisine sebep olur? Kendisine faydası yok. Ahiretine faydası yok bu adamın. Kendisine Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini tavsiye ettim ablamızın. Tabi dedi ilk fırsatta alacağım dedi. Bunların da okunması gerekir gibi bir ifade kullandığında ben de şunu söyledim. Doğru ve yanlışın tespitinde bir ölçü lazım değil mi insanlara? Eğer bir insan Allah'ın kitabından Müslüman olanı kastediyorum tabi. Resulullah'ın sünnetinden habersizse demek ki elinde bir ölçü yok. Doğrunun tespiti için bir ölçü yok. Kıstasın yok. E neye göre doğru, neye göre yanlış? Değil mi? Önce doğruyu öğrenirsen eğri zaten çarpar düşer. Sahabe ne diyor? Allah onlardan razı olsun. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri müstesna. Hepsi tehlikede. Ateş dokunacak deyince hadisi okudunuz değil mi kardeşler? Panoya bakıyorum. Bir yazın bakayım. hadisi okudunuz mu? Sadece dinlediniz mi? Ne diyor sahabe biliyor musunuz? Bu 72'si ikisi ne yaptı? Nereden yoldan çıktı diye mi soruyor? Yoksa onların nasıl yoldan çıktıkları beni ilgilendirmez. Hangisi hak yolda? Hangisi hak yolda onu mu soruyor? Hangisini soruyor? Kurtulan fırkay değil mi? Allah razı olsun. Benim maksadım okuyup okumadığınızı sormak değil, meseleye dikkat çekmek için aslında. Bu bir öğretme stüledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapıyor. Onun metodusu nettir yani. Demek ki bizim öğrenmemiz gereken hak olan. Batılları okuyup kafamızı şişireceğimize, yoldan çıkacağımıza, hakkı sorgulayacağımıza buradan da şunu kastediyor. Bizim düşmanlarımız kim? O 72 fırkan. Sen bunların görüşlerini, fikirlerini, psikolojik desteklerini artık her ne derseniz koyun alt alta üst üste. Bunları okuduğunuzda bunlar zaten bizim düşmanımız. Seni de kendileri gibi yapacak. Çünkü senin kafanda boş yer olsa ona ihtiyaç. şey Estağfurullah. Kafanda düzgün şeyler olsa senin ona ihtiyacın olmaz. İhtiyacın varsa onun yerine bu girdiğinde hak zaten oraya girmez. Öyleyse okuduklarımıza da ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. Allah'ın ordusu Kılıçla, mızrakla galip geldiği gibi hüccetle, lisanla, delille, burhanla da galip gelir. Asıl korku ne biliyor musunuz? Silahsız yani ilimsiz olarak yola çıkan muvahhid hakkındadır. Allah subhanahu ve teala bize indirmiş olduğu kitabını lütfetmiş kardeşlerim. Bu bizim için bir lütuf. Her şeyi açıklayan bir hidayet, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olmak üzere kitabı kısım kısım diyor sana indirdik. Nahıl 89'da. Şimdi bir insan size gelse, hak olduğu bir şeylerini yani batıl inançlarını, kurafelerini, bidatlarını ileri sürdüğünde siz ona karşı nasıl bir hükhet getireceksiniz kardeşlerim? her batıl inanç sahibinin ileri sürdüğüne, her hüccete karşı Kur'an'da onu boşa çıkaran bir delil bulunur. Eğer ondan haberin yoksa sözle, akılla, laf inan bu işin içinden çıkamayacağınız gibi aynen onun ya dediğine uyarsınız, siz de bir bidata uyar gidersiniz, ya da dışlanır, toplumdan atılırsınız. Allah Subhanahu ve teala sana hiçbir misal getirmezler ki biz sana hak ve açıklaması en güzel olanını getirmiş, getirmemiş olalım diyor Furkan 33'te. Evet. Burada alimlerimiz diyor ki tefsir alimlerimiz kardeşlerim, bu ayetin batıl ehlinin kıyamet gününe kadar ireli sürecekleri hüccetlerine şamil olduğunu söylemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bu noktada şunu da hatırlamak gerekiyor. Niye? Bu noktada diyorum. Fırkayı Naciye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlı insanların kim olduğuna inanır kardeşler? Yazar mısınız? Bugün böyle gidelim. Kim olduğuna inanırlar? Falan alim, filan alim, şöyle şunu yapmış şu, Ebu'l-Ala ya da falan filan, hangisi? Sahabeler değil mi? Sahabeler. Çok önemli bir nokta bakın burası. Peki kardeşlerim, burada size bir soru daha sorayım. Hakkınızı helal edin. Dersler anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu? O yüzden böyle gidiyor. Bir de iyice anlaşılsın diye gidiyorum. Dersler yapılıyorsa düzgün yapılmalı, düzgün anlaşılmalı. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın bir mezhebi var mı? Ömer'in, Ali'nin. Osman'ın, Ammar'ın, Zeyd'in, Allah hepsinden nazı olsun. Enes'in, 10 sene ve Vesselam'ın yanından hiç ayrılmadı. Ayşe annemizin, çok garip değil mi bu? Sizin de garibinize gitmiyor mu? İbni Mesut'un. Garip değil mi bu? Ya hiç sahabeyi bile görmemiş. Hiç yani. Onların naklettiği sözleri toplamış insanların. Bugün mezhep itikad diye insanların tapındığı, yani çizgilerini çizdiği, birbirlerinden ihtilaf ettiği, ihtilaf ettiklerinde gidip o insanlardan meselelerini çözdükleri yok mu? İşte biz niye garibiz biliyor musunuz? Bizim niye düşmanımız çok biliyor musunuz? İşte bundan. Biz hiçbir alime dilimizi uzatmayız. Alimin de zellesi vardır. Yani birçok hatası vardır. Ama onlar hidayet meşareleridir. Allah onlardan razı olsun. Hiç kimse masum değil ki. Asıl sıkıntı onları masum sıfatına çıkaran, arkadan gelen insanlar. Fırkay-ı Naciye Peygamberden sonra, salatü selam üzerine olsun, en hayırlı insanların sahabeler olduğuna inanır. Allah onlardan razı olsun. En hayırlı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı olduğuna inanır ve onların yürüdüğü yoldan gider. Zira bu yol sıratı müstakimdir kardeşlerim. Bakın bir olay anlatayım size. i̇bn Ömer geliyor, temettü var mı diyor. Yok diyor. i̇bn Abbas'a geliyor. Diyor ki var mı? Evet var diyor. Yama diyor, Halife Ebu Bekir yasakladı. Babam Ömer de yasakladı. Sen nasıl olduğunu söylüyorsun diyor. Bakın i̇bn Abbas bir çocuk yaşında sahabe. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, hepsinden razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş, İslam halifesi, Allah Resulü'nün kayınpederi, sırdaşı, yoldaşı, hicrete beraber çıktığı insan, Ömer, öbür kayınpederi, yine Ebu Bekir'den sonra en hayırlı insan, Allah onlardan razı olsun, İbn Abbas çocuk, çocuk sahibi o gün. Ne diyor? Sübhanallah diyor. Allah Resulü yapmış diyor. Sen Ebubekir yasakladı, babam Ömer yasakladı diyorsun diyor. Ve kafasındaki yaşma, Arapların giydiği şımak diyorlar ya onu yüzüne sarıyor. Vallahi diyor ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor ve oradan gidiyor. Allah hepsinden razı olsun. Demek ki birisi hata etse muhakkak öbürü hatayı gündeme getiriyor ve hepsi dönüyor doğruya. Onlar herhangi bir meselede hata ettiğinde ne diyor? Allah ve Resulü en iyi bilendir. Bitti. Sizin için ahiret uman Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü. İşte bu madde bu kadar önemli işte eğer sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu ümmetin en hayırlısı o sahabeleri toptan almaz isen onun falan filan en büyük imam, köşeli imam, köşesiz imam, müdcetil İslam diye birilerini getirirsen ve onların da üstüne çıkarırsan işte bir araya gelmen mümkün olmadığı gibi fırkalaşma Ayrılma da buradan başlıyor kardeşler. O şunu demiş, öbürü de böyle demiş. Bir abdestin farzı olarak sahabeden sonra gelen sahabeyi bile hiç görme şerefine erememiş bazı insanlar, onları aşağılamak için demiyorum bakın Allah onlardan razı olsun ve mezhep deyince de mezhep imamların işin içine katmayın. Onların hiçbirine mezhep kurmuş, ne de böyle şekillenmesine sebep olmuş. Çok çok sonradan gelen insanlar bunu yapmışlar. Bir abdestin bile farzı her mezhebe göre bir farklı biliyor musunuz? En az şart Anefi mezhebinde dört. Peki öbüründe beşse? Demek ki birinin birine göre abdesti yok. O yüzden hiçbir mezhep sahibi daha önce birbirinin arkasına namaz kılmazlardı biliyor musunuz? Şimdi herkes bir hoş olduğu için Bunlar da bir hoş oldu. Yani artık insanların kaygısı din olmadığı için şeytan artık bu meselelerle de uğraştırmıyor. Daha farklı meselelerle uğraştırıyor. İşte bu yüzden bu madde çok çok önemli bir maddedir kardeşler. Çünkü Allah'ın dini onun peygamberleriyle gönderip kitaplarda indirdiği dindir. Doğru yol sıratı kimdir? Bu da nesillerin en hayırlısı, ümmetlerin en faziletlisi ve Allah katında peygamberlerden sonra yaratılmışların en şereflisi olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabıdır ve ashabının yoludur kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala İslam dinine girme hususunda o öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile Onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diyor tevbe yüzde. Evet Allah bizi de onlardan yazsın. Onların peşinden gidenlerden nasip etsin. İşte öne geçen ilk muhacirler ve ensardan mutlak olarak onlara tabi olanlardan ise onları güzellikle takip etmeleri sebebiyle Allah onlardan razı olmuştur. Bunlar çok önemli kaidelerdir kardeşlerim. Bunlar çok önemli kaidelerdir. Buralara çok dikkat edin. Evet. Bakın Allah Resulü ve vesselam bu noktada diyor ki, insanların en hayırlısı benim asrımda olanlar. Sonra bunların ardından gelenler. Sonra onların ardından gelenler. İşte bu kadar. Rabbim bize mağfiret etsin. Allah bizlere acısın. Bizim bu itikada sahip olmayanlarla bir arada bulunmamız mümkün değil. Onların hiçbiri bizi sevmez. Bakın mesela burada bir noktada örnek vereyim. Şia itikadını ele alın. İşim çomak sokmak değil bakın. Bir meseleyi anlatmak için söylüyorum. Şia 7-8 ya da 9 sahabe dışında, iki tanesini de iki tane ihtilaf ediyorlar. 9 sahabe dışında hiçbir sahabeye mümin demezler biliyor musunuz? Şimdi o bize kardeş der mi? Demez. Günümüzdeki Şia alimlerinin bile büyük büyük molla olabilmesi için bir video çekip hatta her sabah namazında rükhye yaparken affedersiniz. Ki lanetleri kendilerine olsun. Ebu Bekir ve Ömer iki şeytandır diye zikret meseler, lanet et meseler imanları sahih değildir biliyor musunuz? Peki Ebu Bekir ve Ömer. Allah onlardan razı olsun. Cennetten müjdelenmemişler mi? Ebu Bekir Sıddık değil midir? Evet. Yani ne anlama geldiğini bu itikadın anlaşılması için bu örneği veriyorum kardeşler. Maksadım şu fırka yanlış, şu fırka doğru değil. Hepsi yanlış. Hepsinin yanlışı fırkayı Naciye'ye bakarak ortaya çıkar. Hani mesela size elinize bir eser verseler desin, deseler ki şunu şöyle yapacaksın, karşıya da numuneyi koysalar, birisi gelse sizi kontrol etse, yanlış dese neye göre yanlış diyecek size? Numuneye göre değil mi? Önümüzdeki numune yani kurtulan fırka o sahabe, onlara küfreden, onlara lanet eden bir insan kendini istediği kadar hakta görsün. Bir, önemli değil. Evet, önemli noktalardan bir tanesi. Çok daha çeşidine girmek istemiyorum. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Abdullah bin Mesut diyor ki, sizden her kim bir yol tutmak, örnek edinmek isterse, çok çekmiş, vefat etmiş olanların yolunu tutsun. Çünkü hayatta olanın fitnesinden emin olunmaz. Fitneye sapmayacağı konusunda güvence yoktur. Bunlar vefat etmiştir. Bu üniyetin en temiz kalpleri, en derin ilme sahip olanları, en samimi olanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları yani ashabıdır. Eğer uyacaksanız, kendinize bir hami tutacaksanız, kadın erkek neyse, işte diyor sahabeler Allah'ından razı olsun. Doğru söylüyor. Benim ta bekarlığımdan beri çocukluğumdan benim Hazreti Ömer'dir. Tavsiye ederim. Hepiniz bir hamiyetinin. Başka türlü düzenemezsiniz. Mümkün değil. Günümüzden bir tane adam getirin önünüze koyun bakayım. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama toprağın altındakilerin yanlışı da belli, doğrusu da belli. Ben yanlışını bilmiyorum ama benim bildiğim bir şey var ki Hazreti Ömer cennettik. ki. Niye ben onu kendime havne edinmeyim ki? Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Resuluna yoldaş olma dinini tesis etmek için Allah'ın seçtiği bir topluluk. Onların hakkını teslim edin, gözetin ve onların gösterdiği doğru yola dört ellen sarılın. Onların yolundan gidin, zira onlar en doğru yol üzerindeydi. Vallahi onların yolunu takip edin, gideceğiniz yer cennettir. Çünkü Allah onlara cennetik olduğunu söyledi. Bakın Huzeyfe diyor ki, Allah kendisinden razı olsun. Ey Kur'an topluluğu, ey Kur'an okuyanlar, dost doğru olun. Ve sizden öncekilerin yolunu tutun. Onların yolunu takip edin. Allah'a and olsun ki şayet onlara tabi olursanız önde gidenlerden olursunuz. Büyük bir başarı elde edersiniz. Yok. Eğer sağa sola saparsanız vallahi büyük bir sapıklığa düşersiniz demiştir. Evet. Allah ondan razı olsun. Bakın. Allah Resulü'nün salatı ve selamın ashabı da Allah arasından öğrendiği merhameti geriden gelen arkadaşlarına tavsiye olarak bildiriyor. Yine bakın Abdullah bin Mesud diyor ki Allah ondan razı olsun ilim dağarcı. Allah Resulü diyor Ali ve selam bize bir çizgi çizdi. Sonra onun sağına ve soluna çizgiler çizdi paralelle. Ve diyor ki işte bu ilk çizdiğim çizgi Allah'ın yolu yani sıratı Mustaqim. İki sağına, iki de soluna çiziyor. İşte bunlar da ayrı yollar olup her birinin üzerinde bir şeytan oturmakta ve ona davet etmektedir. Sonra Allah Resulü An İsratı ve Selam kardeşlerim şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun başka yollara uymayın zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Enam 53. 153. ayet okuyor. Evet, bunu tariminin mukaddimesinde hemen bulabilirsiniz. Bakın Allah subhanahu ve teala bize namazlarımızda şöyle dememizi emrediyor. Bize dost doğru yolu göster. Kendilerine nimet verdiğin lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Amin. Bunu biz her namazımızda okuyoruz değil mi? Her namazda bu ayetleri okurken manasını anlayarak okuyoruz değil mi kardeşler? Her rekatımızda biz bu duayı okuyup amin diyor muyuz? eğer hakikaten gönüllü yapıyorsak bu kadar insan nasıl sapıyor ben merak ediyorum bakın Allah Azze ve Celle diyor ki artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz ama kim beni anmaktan yüz çevirirse onun içinde dar bir geçim vardır diyor Taha 123'te Allah kendisinden razı olsun. i̇bn Abbas diyor ki Allah subhanahu ve teala Kur'an'ı okuyan ve içindekilerle amel eden kimsenin dünyada sapmayacağını ahirette bedbaht olmayacağını garanti etmiştir diyerek bu ayeti okumuştu kardeşler. Ayeti tekrar okuyayım. Artık benden size hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. Evet. Burada bir garanti söz konusu. E şimdi zıttıyla alalım? Sapma var mı? Var. Kayma var mı? Var. Betbah var mı? Var. O zaman şöyle bir soru var. Ey Müslümanlar, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Bakın İbn Abbas'a soruyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Sen bu ilme nasıl sahip oldun? Ne diyor? Hatırlıyor musunuz? Biz Allah'ın kitabından 10 ayet alır, ezberler, hayata geçirir. Bunu hallettikten sonra öbürüne geçerdik diyor. Allah bize merhamet etsin. Allah bize acısın kardeşlerim. Bugün ne boş şeylerle şu kafalarımızı dolduruyoruz. Doldura doldura bir hal olduk. Öyle koptuk ki yani birinin evi yansa bana ne? Yüz dairelik bir sitede başka bir katta yangın olsa benimki yanmıyor desen dahi bina yanıyor kardeşim bina bina. Muhakkak o ateş sana da dokunacak. İstediğin kadar bana ne de. O bina yanıyor yanıyor. Allah bize mağfiret etsin. Demek ki biz önce bir vahiyden bir tanışacağız. Eğer vahiyden uzaksa bir Müslüman ki olması mümkün değil. İnandım deyip de uzaksa önce Bismillah deyip şu Kur'an'a bir yaklaşmak gerekiyor. Bakın yine Allah ve Teala diyor ki Elif Lam Mim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 İşte onlar Rablarından gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Hepiniz bildiğinizden bu ayetler? Bilmeyen var mı? Bu hemen Bakara'nın girişinde Allah Azze ve Celle'nin insanları üç kısma ayırdığı, önce değer verdiği, izzet verdiği, şeref verdiği, Müminlerden bahseden ilk beş ayet değil mi kardeşlerim? Allah bizi de neslimizi de bunlardan eylesin. Okursak, anlarsak, hayatımıza geçirirsek onlardan oluruz. Türkü dinlersek, marş dinlersek, trompetler, davullar, zurnalar, gürültüler, patırtılar, boş şeyler, bunlar bizi bir yere götürmez. Evet, ayet-i kerimelerde bu kimselerin hidayet üzere olanlar, bu kimselerin kurtuluşa erenler olduğunu haber veriyor. Bu da gazaba uğramışlar ve sapmışların zıttıdır kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala'dan bizi ve kardeşlerimize doğru yoluna, kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, ve salih kimselerin yoluna erdirmesini niyaz ederiz. Bunlar ne güzel dostur değil mi? Öyle olunca <gülüyor> orkaya ne çıkıyor? Fırkayı Naciye artık sevilmeyen hoşlanılmayan dil uzatılan alay yedilen Dışlanan, ya biz de Müslümanız da bu kadar değil ya da böyle de düşünülmez ki ya diyen. Yani neticede insanlar içinde genellikle azınlıkta ve garip duruma düşen insanlar oluyor. Doğru mu yanlış mı? Bakın Allah Azze ve Celle bunu şu ayetiyle tekit etmekte. Zira kullarımdan şükredenler çok azdır. Sebeb 13. Doğru mu yanlış mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Müjdener olsun o gariplere diyor. Dediler ki garipler kim? Ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki Onlar çok sayıda münker işleyen insanlar tarafından etrafı çevrilmiş hak yolda olan kişilerdir. Onlara isyan ederler itaat edenlerden daha çoktur diyor. Ahmet'in müsnidinde. Allah'ım beni de neslimi de kardeşlerimi de neslini de bu gariplerden yaz. Evet. Kardeşlerim hadiste söze edilenler kıyamete yakın zamandaki garipler olacak. Onlar insanların ifsat olduğu zamanda diğerlerini düzeltenler ve unutulan sünneti ihya edenlerdir. Allah'ım beni de, neslimi de, sizi de bunlardan yazsın. Ömrünüz böyle geçsin ya. Dışlasın insanlar. Her türlü dedikoduyu, kıybeti, nemmamı yapsınlar. Allah sevsin ya. İnsanlar sevmez kardeşlerim. Benim ömrüm sohbetlerde geçti. Her sohbetin sonunda canı gönülden bana Allah razı olsun hocam. Diyenleri gördüğüm gibi daha sonra aynı candan söyleyip bana işte sohbette şunu dedin, bunu bana sokuşturdun, bunu şöyle ettin, beni rencide ettin. tüm sohbetlerim şeffaftır biliyor musunuz? Hepsi internette. Açın Allah aşkına bir dinleyin. Bir tane adamın ismini zikretmiş mi? Ben şablonu çizerim. Sana cuk diye oturuyorsa o zaman tövbe et. Ama kalbin bozulmuşsa küfretme yolunu seçersin. İşte hep böyle olmuştur. Allah bizlere hayır versin. Kalbi bozulan değil, düzelen insanlardan olsun. Demek ki onlar kimmiş? İmam-ı dediği gibi hakkı tanımak mı istiyor? Atılan oku takip et diyor. <gülüyor> Aynen söylediler kardeşim. Kardeşimizin demek istediğini kavradınız mı? İbn Maca'nın kitabı züfte gelir. Bir adam geliyor çobana diyor ki ne olur diyor çok açım. Bana bir koyun ver. Onu keseyim yiyeyim. Çoban da o gün tam böyle şey saatindeymiş. Diyor ki gir süriye. Hangisinin kulağından tutup çekip götürürsen ben sana karışmayacağım diyor. Adam gidiyor. Koskoca sürünün içinde çoban köpeğinin bu kulağından tutuyor sürüyerek getiriyor. Ali ve vesselam bu sözü söyledikten sonra ne diyor biliyor musunuz? İşte diyor bir sohbetten ilim meclisine gidip de oradan nasibi olmayan insanın misali böyledir diyor. Bir sohbete gidip Allah kelamını dinlemeye giden ama kalbi bozuk insanın işte misali böyledir. Diyor. Koskoca sürünün içinde ensemiz koyun alması gerekirken gidip de yenmeyen çoban köpeğinin kulağından tutup getiren gibidir. Diyor. Evet. Allah bize hayır versin kardeşlerim. Demek ki insanlar ifsat olduğunda her değer değişiyor. Bizler ne yapacakmışız? Hem kendimiz düzgün kalacağız, hem düzelteceğiz, hem de unutulan sünneti her ne pahasına olursa olsun ihya edeceğiz. Bak bugün ben kokus atıyorum ama dükkanımın ismini değiştirmedim. İnsanlar ancak kitap ve sünnetten ihya olur. Başka türlü mümkün değil. Laflan, sözden dedikoduyla, akşama kadar bir bır, bır zır zırzır yok mümkün değil. Dinlerinin yararı için onlar hep nelerden uzak dururlar. Azsa izzeti, şerefini korumak için tek kelime etmezler. Kim ne kadar sataşırsa sataşsın. Bu onların bir topluluk içinde bir ya da iki kişi dışında sayıca az olacaklarından sebebi nedir? Onlar o kadar az olacak ki sen bir toplulukta bir ya da iki kişi hariç onlardan hiç kimseyi göremeyeceksin. İslam'ın ilk zamanlarında olduğu gibi onlardan bazı toplumlarda hiç olmayacak. Bunlar alimlerin hemen hemen çoğunluğunun sırf bu hadis hakkında yaptıkları açıklamalardır. Sizin için seçtim. Müjdeler olsun o gariplere. Dediler ki garipler kimdir Allah'ın Resulü? Onlar çok sayıda münker işleyen insanlar arasında etrafı çevrilmiş hak yolda olan kişilerdir. Onlara isyan edenler, itaat edenlerden daha çoktur hadisinin şerhinde bunlar yazıyor kardeşlerim. O topluluğun içinde bir tane ya da iki ya da hiç bulamayacaksınız diyor. Bütün hadisçiler böyle şerh yapmış. Allah beni de neslimi de, o bir taneden yaz. Sizi de. Bedeli zordur ha. Evet. Hak yolda bir tayfenin insanların çoğunluğunun saptığı zamanda bulunacağı ve onlara uymayanların uyandan daha fazla olacağı hadiste açıkça belirtilmiştir. Bu sünnete ittiba edenlerin ve onlara uyanların sayıca azlığının bir belirtisidir. Ayrıyeten şu da anlaşılmalıdır ki, Sünnet ehline muhalif olanlar ve onlara uymayanlar sayıca her zaman fazla olacaklar. Bu durumun çok sayıda hadislerde rivayet edilmesi, ahir zamanda dinine sımsıkı yapışan birinin öldüğünden dolayıdır. Bu kişi, Ali sallallahu da dediği gibi, avucunda sıcak kor parçasını elinde tutan biri gibi olacaktır diyor. İşte bu onların saldırılarını, düşmanlıklarını, hainliklerine, nankörlüklerine sabrederse kendinden öncekilerin elli kat daha fazla ecri olacak diyor. Zira bu kişi salih amel işlemede bir yoldaş bulamayacak. <Gülüyor> yabancı gelmiyor değil mi sözlerim size uzaktan geçmiyor inşallah sözlerim anlaşılıyor mu kardeşler kendi kendime konuşmuyorum değil mi evet muhakkak sünnet ehli insanların en az olanları arasındadır onlar ne ifrat ehline ne hislerine mağlup olan ne akıllarının ne hevalarına uyan bidatçılara uyarlar. Daha ziyade onlar Rablarına kavuşuncaya kadar sünnet üzere olmaya sabrederler. Evet. Fırkay-ı Naciye öyle bir tutum içindedir ki Allah Subhanahu ve Teala onları korusun Allah onların sayısını artırsın. Onların sebatını artırsın. Güçlü kılsın. Allah bizleri bağışlasın kardeşlerim. Evet. Fırkayı, Naciye'yi anlat anlat bitmez ama bugün bizim sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah konu başlığı olarak haftaya Net olarak ayetlerde ve hadislerde Tağut nedir? Fırkayı Naciye'nin tutumu bu konuda nasıldır? Önce ayetlerle teker teker sonra hadislerde Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirimiyle devam edelim inşallah. Allah anlattığımız doğruları hayatımıza geçirmeyi ki zaten geçiriyorsunuzdur sebatlı olmayı hepimize nasip etsin. Allah bizleri sahabenin yolundan ayırmasın. Allah subhanahu ve teala bizleri affe ve mağfiret etsin, acısın. Diğer derslerde hatırlattığım gibi şu beyaz sayfaya her gün istediğiniz günahları birer küçük nokta olarak yazmaya devam ediyorsunuz değil mi? Bir hafta sonra, 15 gün sonra, bir ay sonra o sayfalara bir bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhuden la ilahe illa ente estağfuruke ve yetubili velhamdülillahi rabbil alem